Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin. Hasta olan kardeşlerimize Allah Azze ve Celle acil şifalar versin. İhtiyaç içinde, sıkıntı içinde olan Müslüman kardeşlerimize Allah Subhanehu ve Teala yardım eylesin. Kafirleri kahre eylesin, onları perişan eylesin. Kavmimizin işlemiş olduğu günahlardan, Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Evet, iman, imanın tanımı, muhteviyatı, imanın şubeleriyle alakalı derse bugün devam edeceğiz. Bugün yine iman meselelerden ana başlıklar içinde kitaba imanın vasıfları üzerinde birkaç maddeye değinmek istiyorum. Kardeşlerim iman deyince, imanın muhteviyatı deyince veyahut gelen vahye teslimiyet deyince insanlar bazı şeyleri üzümsemiyorlar veyahut gerçek değerini, kıymetini kavrayamıyorlar. Kavrayamadıkları için de inandım diyen Müslümanların çok çabuk çözüldüklerini hatta kitaplarına iman ettikleri kitaplara ters ameller işlediklerini, hatta öyle zaman geliyor ki bu Allah'ın ayetidir. Allah böyle söylüyor dediğinde, böyle bir şey Kur'an'da nasıl yazar diye itiraz ettiklerini görüyorsunuz. Bu nasıl bir imandır şimdi? Bu nasıl bir teslimiyettir? İnsan bilmediği bir şeye nasıl teslim olur? Öğrenmediği, öğrenmek istemediği, okumadığı, ihtiyaç duymadığı bir şeylere nasıl iman ettim der? Bu ancak insanın kendisini aldatmaktan başka bir şey değildir kardeşlerim. Kafirlere bakın, öyle bir değerlidir ki dini değerleri tabu kıldıkları, onların kılına zarar gelsin, senin canına ne yaparlar? Göz dikerler. Bakın Allah Azze ve Celle'nin kitabında Misalen İbrahim Aleyhisselam alakalı kıssaya baktığımızda İbrahim Aleyhisselam'ın bir gün ben bugün hastayım, benim yıldızım benim hasta olduğumu söylüyor deyip onların Nevruz günü veya artık putlarının günü olan bir günde kutlamalarına ne yapmadı? Katılmadı. Ne yaptı? Geldi puthaneye onların putlarını kırdı değil mi? Gelenler ne yaptılar? Kırılan putları görünce kim yaptı bunu? Kim yapar? O putlara tapmayan. Kim vardı o zaman? İbrahim Aleyhisselam. Yapsa yapsa bu çocuk yapar. İbrahim Aleyhisselam'a sorduklarında sen mi kırdın? Ben kırdım diyor mu? Ama bakın burada şuna da bir dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam kendisini koruyamayan, kızamayan, hareket edemeyen, yani hiçbir şeyi elinden gelmeyen, sana fayda ve zararı olmayan bir şeyleri kırıyor. Oradakilerse onu kırdı diye ne yapıyorlar? He? Kıranı hem de çok büyük ateşler yakarak bir daha böyle bir şeye kimse teşebbüs edemesin diye ateşe atmaya kalkıyorlar. E kardeşlerim kafirlerin bir putundan da mı değer yok bizim kitabımızın? Onlar bakın putlarına ne kadar sadıklar değil mi batıl dinlerine, batıl anlayışlarına. Ama inandım diyen insanların Allah'ın kitabından haberi yok. Allah'ın hükümlerinden haberi yok. Allah'ın indirdiği hükümleri bırakıp başka hükümlerle hükmedilme yoluna, hüküm arayış yoluna insanlar adeta yarışarak ne yapıyorlar gittiklerini görüyorsunuz. Ama Allah'ın kitabına... İnen vahye iman dediğimiz zaman, inandım dediğimiz zaman bunun insana getirileri yapmadığında da götürleri var. Bugün bakın Allah'tan inen azze ve celle'den bize hidayet kaynağı bir nur, bir ışık olan bu vahyin inanın Müslümanlar tarafından doğru dürüst okunmadı, anlaşılmadı ve hayata geçirilmedi çok ger açık gerçek. Ya biz bir cinlenen, hastalanan, ruhu sıkılan, daralan birini okuyup geçiyoruz. Ya korkmasın diye birine rukiye yapıyoruz. Ya güzellik olsun diye bilmem ya da küçük küçük okunmaz halde inan mı diyorlar. Bir şeylere sarıp arabanın aynasına mı asıyorlar? Aynasına asıyorlar. Bu mu yani kitap anlayışı Müslümanlardaki? Bu mu olması gerekiyor? Bakın orada. İman dediğimiz kitaplara iman dediğimiz esas da senin mümin mi, kafir mi, münafık mı, müşrik mi, fasık mı kim olduğunu anlatan ne var? Numune var, var. Sen bu kantara çıkmadan ne olduğunu bile ne yapamazsın, anlayamazsın. Aynı yerde geçmişin isyan ettiklerinde, günah işlediklerinde başlarına neler geldi. Allah Azze ve Celle'ye eş koştuklarında başlarına neler geldi? Hepsi var mı? Var. Bunun yanında yine kitaba iman dediğimizde bu iman inancını bozan, getirilen bu vahiyi ters düz eden, tevil eden, helalı harama, haramı helala çeviren, din adamları, din sınıfı adı altında oluşan o bacasız fabrika dediğimiz... İnsanları sömüren veyahut belam dediğimiz insanların türemesi hep kitaplara iman meselesinde insanların e, zaaflarından kaynaklanan meselelerdendir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün Medine'de dolaşırken bir kargaşa görmesi, olaya müdahale etmesi. Bakıyor Yahudiler bir adama hatıra ters bindirmişler çıplak insanların içinde ne yapıyorlar? Teşhir ediyorlar. Nedir bu? İşte biz de zina edeni ne yaparız? Böyle yaparız. E halbuki kitapta ne yazıyordu İnen Vahid onların? Zina eden erkek, kadın kim olursa olsun ne yapın? Rejim edin. Onlar ne yaptılar? Aleyhissalatü Vesselam'a da yalan söylediler. Ve Aleyhissalatü Vesselam onlardan getirin kitabı, Tevrat'ı gösterin dediğinde ayet geldiğinde rejimin üzerine parnağını koyup tevil edip a.s.a yalan söylediler kandırmaya çalıştılar ve bunun üzerine en çok herkesin tekrarladığı bir ayet var. Herkes bunu bilir de nuzlu sebebini bilmez. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ne diyorlar? <gülüyor> Bak bu ayet buna binayen indi. Kim dünyalık az bir şey paçasını Allah'ın ayetlerini ters yüz ederse, hakkı gizlerse, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin Ta kendis. Bu ayet buna binaen inmiştir. Onlar bu sefer itiraf etmişler. Demişler ki zenginler zina ettiğinde biz bunu yaptık. Fakirler zina ettiğinde ne yaptık? Allah'ın emirlerini uyguladık. Yani rejmet. Sonra baktık ki biz buna güç yetiştiremedik. İki tarafa da bunu yaptık. Demek ki inanç bozulduğunda insanlık ne yapıyor? Bozuluyor. Dini inançların bozulması, kitaba imanın gevşemesi, oradaki emir ve nehilerin yerine getirilmemesinden kaynaklanır. Yani bu bir ölüye okunacak, bir hastaya okunacak bir şey değil. Bu bir hayat nizamıdır. Buna uyanlar, gerçekten iman edenler, ne yapmışlardır hem dünyalarını hem de ahiretlerini ne yapmıştır kurtarmışlardır ama bugün öyle hale gelmişiz ki toplum öyle bozulmuş ki inandım diyen insanların içinden bunu her okuyan anlar bunun dışında hiçbir şeye ihtiyaç yok bu Allah'ın ayetleridir ve bunun dışında biz hiçbir vahyi kabul etmeyiz deyip sünnet inkarına gidenler olmuş Kur'an'ı kabul etmiş sünneti inkar etmişler ama unuttukları bir şey var ki Kur'an kimin ağzından çıktı? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in okumuşluğu, yazmışlığı var mıydı? Yok. Kim yazdı? Sahabeler yazdı. E Kur'an ayetleri Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ağzından çıktığında kabul ediyorlar. Sahabe yazdığında kabul ediyorlar. Hadisler aynı ağızdan çıkıyor. Aynı şeyi sahabeler yazdığında ne yapıyorlar? kabul etmiyor. Bu nasıl bir iman anlayışı? Onu reddeden otomatikmen Kur'an'ı da ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Bunun dışında, Kur'an'ın bazı özellikleri var kardeşlerim. Ee, bu da, bu kaideler yerli yerince anlaşılmaz, öğrenilmezse, birçok sıkıntılar otomatikmen doğacak ve iman esasları da bozulacaktır. Çünkü, inandım demekle insan sadece e, o inancı yerine getirmiş olmaz. Bütün cüzüyle, külüyle onu özümseyecek. Gelen emir ve nehirlerde şek ve şüpheye ne yapmayacak? Girmeyecek. Bakın ayeti kelimede Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara, daha önceki kitap ehli olan insanlara hitap ederken diyor ki, beni sevin, işte Resulümü sevin ki, Beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Yani Allah Azze ve Celle kendisine olan sevgiyi Resul'e sevgiye ne yapıyor? itiyor. Sebep ne? Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz. Musa Resulullah diyorlardı. Musa'yı seviyoruz diyorlardı. Aleyhisselam'a. Hristiyanlar diyorlardı ki biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz. İsa'yı seviyoruz diyorlardı. Allah Azze ve Celle hakikaten beni seviyorsanız Muhammed'e tabi olun da ben de size beni sevdiğinizi ne yapayım anlayayım diyor. Yani iman esası burada Allah sevgisi Resul'a itaata ne yapıyor bağlanı veriyor. Öyleyse birisi inandım dediği zaman buradan gelen emir ve nehir esaslarına ne yapacak? Bağlık kalacak ki iman geçerli olsun yoksa iman geçerli. Ne yapmaz? Olmaz. Düşünün şimdi Ömer radıyallahu anh anan babam sana feda olsun diyor. Nefsin de diyor. Nefsin daha şimdi oldu diyor. Yani ananı babanı feda edip de nefsini kenaraya çektiğin zaman iman tamam ne yapmıyor? Olmuyor. Nefsin de ha, şimdi oldu diyor. ve vesselam o zaman imanın Kamil bir iman olacağını anlatıyorum. İşte Allah'ın kitabına da Kur'an-ı Kerim'e çok büyük vasıflar yüklenmiş. Ve bu vasıflar iman esaslarının bağlayıcı olan esaslarıdır kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi Kur'an'ın mümin bir mübin bir kitap olması. içerdiği hükümler ve haberlerle sonsuz fesatı içeriği sonsuz bir kitaptır ve bildirdiği her şey doğrudur. Şek ve şüphe nedir? Yoktur. O zaman inerken bunlar geçmişin neyi dediler? Masalları dediler. Muhammed gitti, onları dinledi, dinledi. Ondan sonra bunları yazdırdı. Keskin bir zekaya sahip dediler ama bu böyle nedir değildir. Çünkü ayet-i kerimede ey Muhammed yani Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e biz sana bunları anlatıyoruz ki sen de Biliyordun. Bu onların başına gelirken sen onların yanında değildin diyor. Nuh Aleyhisselam için bile Muhammed ümmeti nedir? Şahit kılınmıştır. <gülüyor> Halbuki... Biz Nuh Aleyhisselam bizim aramızda kaç asır var değil mi? Ama onların başına ne geldiğini, kavimlerinin neye taptıklarını... Neyi ilah edindiklerini, neyin şirk koştuklarını, peygamberlerine nerede itaatsizlik yaptıklarını ve başlarına ne geldiğini, her şey santim santim ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Allah'ın kitabından. Biz yine Allah'ın kitabı dediğimizde, buna iman dediğimizde, biz bu kitapta Adem'in yaratılışını da gördük değil mi? Allah Adem'i Azze ve Celle neyden yaratmış? Topraktan yaratmış. Bunlar ne diyorlar? Maymundan. Cilalı taş devri, cilasız taş devri, yok bilmem ne manyak taş, fred bilmem ne taş. Bunlarla insanlığı ne yaptılar? Bozmaya çalıştılar. Halbuki, yaratılış, yaratılışın devamı, insanlığın yaşayışı, teker teker Kur'an tarihinde var mı? Eğer birisi İnsanlık tarihini öğrenmek istiyorsa Kur'an okuyacak. Kur'an esaslarına bakacak. Nasıl yaratıldığını ne yapacak? Anlayacak. Yok maymun olmuş. Ormanda hoplarken zıplarken kuyruğu kopmuş. Sonra ağaçlara çıkamamış. Yürürken yürürken gamburu doğrulmuş. Düz yürümeye başlamış. Güneşe çıkmış. kılları düşmüş. Kafa kel olmuş. Vücuttaki kıl gitmiş. Olmuş insan. Evrim geçirmiş yani öyle diyorlar. E bunu ilk çıkarana gidiyorlar. Yahudi aa, üstadlarından bir tanesi. Üstad diyorlar Darwin'e. Sen buna inanıyor musun? Yani maymundan gelindiğinde. Daha iyi bir teziniz var mı diyor. Nasıl yani? Kur'an'da insanlık tarihini anlatan bu ayetleri çürütecek bir teziniz var mı? Getirin ona inanalım diyor. Yani Yahudiler neyden geldiklerini bizden daha iyi biliyorlar. Adem'in neden yaratıldığını da biliyorlar. Ama bakın bir Kur'an esasının Adem'in topraktan yaratıldığının esasına bir ayetle imanla başladığında gerisi ne yapacak? Gelecek. Bütün yalanları ne yapacak? Çökecek. Attıkları, iftira ettikleri, uydurdukları efsanelerin hepsi ne yapacak? Gidecek. Ve bu Kuran'ı okuyan insanlık, yeni doğan, buluğa eren, mükellef olan birisi, dört kitapta lanetlenen bir kavim oldukları ne yapacak? Görecek ve onlardan uzak duracak. Onun için kardeşlerim kitaba iman dediğimizde bunun e, bütün her şeyle anlamamız ve hayata geçirmemiz, çocuklarımıza da öğretmemiz gerekir. Yani Çocuk soruyor, ben nasıl oldum baba? Kimi leylekle, kimi bilmem neyle anlatıyor. Anlatsana Kur'an tarihini. Allah Adem'i sekiz çeşit topraktan yarattı. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de arabi renktir. Hadisi söyleyin. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak. Sen bu sözleri, gelen bu vahyi, çocuğun anlattığında çocuğun inanmadı mı? Dört yaşında, beş yaşında, altı yaşında Bukhari'de ravi olan sahabe var biliyor musunuz? Doğru sözü söyleyin, o doğru söz o çocuğun kafasına ne yapacak? Yer edecek. Geçmişin alimlerine, muhattislerine bakın. Dört yaşında hepsi hafızlığını bitirmiş bizde. Hele bir okumayı, yazmayı bir öğrensin. Hele bir önce okula gitsin, bir eli iş tutsun, aç tutsun, koca bulsun, ev bulsun, araba bulsun. Vahye ne zaman şey kaldı? Allah bizlere hayır versin. İlk öğreneceğimiz, öğreteceğimiz Allah'ın kitabıdır. Eğer neslimizin düzgün bir nesil olmasını istiyorsak, asr-ı saadetteki gibi o ilk iman eden insanların çocuklarına öğrettikleri gibi çocuklarımıza inen vahiy öğretmezsek nesilden hiçbir hayır beklemeyin. Evet. Yine bu kitap Hablullah'tır. Allah'ın kopmaz olan bir ipidir. Allah Azze ve Celle kendisine ulaşmak ve ikramlarını kazanmak için kılmış olduğu güçlü ve kuvvetli olan ahdidir. Bizler bu kitap sayesinde Allah Azze ve Celle'nin dininin ne olduğunu ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Tevhidin ne olduğunu biz ancak bu kitapla anlıyoruz. Yine cenneti, cehennemi, azabını, mükafatını öğrendiğimiz tek yer nedir? Burası. Şimdi burada kısa bir örnek vereyim. Neden bu önemli madde iman esaslarında? Mesela tasavvuf şeyhlerinden ee, şöyle bir insanları aldatma söz vardır. Benim dediğimi tutun, dediklerimi yapın, ben sizi sırattan şimşek gibi geçirir, ne yaparım? Cennete koyarım diyor. Tabii kendi geçebilirse geçsin bu kadar insanın yükünü aldın mı? Bizim bir eşek vardı fazla yükledim hemen çökerdi üstündekini dökerdi. Ya bu kadar adamın millet kendi yükünü taşıyamıyor. Seni ne onlara? Cennete girmek mi istiyorsun? Yolu Allah'ın kitabında açık. Dediklerini yaparsın. Salime cennete ne yaparsın? Girersin. Ha, dediklerini yapmazsan Londra asfati gibi açık bir de cehennem yolu var. Hiç eğri büğrü yol yok. Doğru gidersin. Hatta anlatırlar. Adamın birisi köy kahvesinde uyuyakalmış. Uykusunda da Rüya görmeye başlamış. Rüyasında da kendisini bir davar ve bir davar sürüsünün içinde görmüş. Böyle koyunlar giderlerken bazıları böyle asli olan dağa doğru yayılmaya gitmiş. Bir kısmı da güzel yemyeşil bir yol, kenarı su akıyor. Onlardan hem otlayıp hem sulayarak gidiyorlarmış. Demiş ki zahmetli olan yolda ne işim var bunların arasına gireyim. Böyle giderken giderken hepsi davarların tek tek bir yerden girmeye başlamışlar. Bu da peşlerine takılmış var ya. Tam buna sıra gelip kapı açılınca bıçak fuazına gelmiş. Meğer orası mezbahaneymiş. Me diye bağırmış ayağa kalkmış ben davar değilim diye tam kesiliyor ya. Tabi çay dökülmüş masa devrilmiş millet buna bakmış gülmüş. E bir inandım diyen bir insan. Allah'ın emir ve nehirlerinden habersiz koyun psikolojisinde olduğu gibi biliyor musunuz koyun psikolojisi nedir? Uçurumun kenarına koyunun biri gelir. Aşağıya bir bakar. Lan ne güzel ot var burada. Hop! Öbürleri ne yapar? Hepsi peşine. İnanan insanlar ya bunlar gibi ne yapamaz, olamaz. Olmasın diye de Allah azze ve celle ne yapmış? Bir ölçü koymuş. Öyleyse elimizden hiç bırakmayacağımız, sürekli okuyacağımız, iman esaslarını öğreneceğimiz, toplum, sosyal yaşantı esaslarını öğreneceğimiz elimizde ne var? Bir kitap var, bir hüküm malzumesi var. Buna ne yapacağız? Sarılacağız. Yine kardeşlerim bunlardan bir asıl daha var iman esaslarından birisi. Kur'an'ın sureleri bir kısmı muhkemdir. Bir kısmı da nedir? Müteşabihtir. Bizler Kur'an'ın asılları olan muhkemine neyiz? Muhatabız. Müteşabih olan ayetlere ise iman etme. Yani sebebini, nedenini, niçilliğini, nasıllığını araştırmamakla ne yapılmışız? Emredilmişiz. Yani muhkemler Kur'an'ın anası, bize bildirilen emir ve nehirler nedir? Hükümler bunlardır müteşabihede ne yapacaksınız? İşittik, itaat et. Peki iş böyle mi? Bugün bakın Yahudilerde bir ebced cifir meselesi var. Ne olduğunu bilir misiniz? Yani harflere şey rakamlara harfler düşme, onları ekleme, çıkarma, toplama, bilmem ne yapma. Hoş geldiniz şerefe. Mesela şu Millennium vardı, Windows'un şeyleri vardı, isimleri. Bunların ne mayana'ya geldiğini biliyor musunuz? Hep hesap yapıyor bu kafirler. Her şeylerini o zenginler satıyorlar ya da infak edip hep çöllere gittiler. Allah'ım sen bizi affet, yediğimiz haltlardan biz af diliyoruz, günahlarımızdan tövbe diliyoruz diye hep çoğu çölde de geberdi gitti. Yahudilerin de, Hristiyanların da hahamları, rahipleri. Ama elhamdülillah çoğu geberdi. Telef oldu. Harf, rakam yanlışlıkları yaptıkları için bir türlü tarihi tutamıyorlar. E tutturamazlar. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağını... Aleyküm selamlar. <gülüyor> Allah Azze ve Celle beş şeyi ne yapmıştır? Gizlemiştir. Her kim beş şeyi bildiğini söylerse Allah ona lanet etsin diyor. Bunlardan bir tanesi kıyametin ne zaman kopacağıdır. Ama maalesef Yahudiler bu işe burunlarını sokmuşlar. E, bizimkiler geri durur mu? Onlardan bizim ne eksiğimiz var diyerek bunlar da ne yapmışlar? El atmışlar. Ebced, cifir gibi işlere bulaşmışlar. Ve bu cifirlerle birçok e, ayet ve hadislere e, rakamlar düşerek tarihler düşmüşler. İşte şu günde şu olacak, bugün de bu olacak. Kıyamet şu zaman kopacak. işte şöyle olacak gibi birçok kehanette bulunmaya çalışmışlardır ama hepsi ellerine, yüzlerine ne yapmış bulaşmıştır. Ali Selatü vesselam'ın dediği gibi bir gün Aleykümselamun aleyhi ve Biliyorsunuz ayetlerin başlarında hurufu mukatta dediğimiz harfler var. Elif, lam, mim Veyahut Yasin, Taha gibi, Ayin, Sad gibi. E, bu ayetler indiğinde Yahudilerin önde gelenleri tutuyorlar, bunlara tarih düşmeye başlıyorlar, hesaplıyorlar, ediyor. Bir türlü işin içinde çıkamıyorlar, gidiyorlar. Tabi Cibril ne yaptıklarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Allah Resulü o kadar gülüyor ki azı dişleri gözüküyor. Neden güldüğü sorulduğunda diyor ki geldiler, inen ayetlerden o harflere rakamlar düştüler, tarihler düştüler. Benim ne kadar yaşayacağımı hesaplamaya çalıştılar, beceremediler. Muhammed'in dini ne kadar sürecek, ömrü ne kadar sürecek diye bir şeyler yaptılar. Onu da beceremediler, bu sihirbaz deyip gittiler diyor. Ve aleyhissalatü vesselam kim? Ebced yapar cifirle uğraşır, yıldıza bakar, kehanette bulunursa, İslam'da nasibi yoktur. Yani bunun İslam'daki karşılığı nedir? Budur. Öyleyse yapılacak tek şey, esas, iman esası burada belli. Bunun bir kısmı muhkem, sana lazım olan bu, muhkemde okuduğunda hemen direkt karşına gelir. Beni mesela, namazı dosdoğru kılın, zekati verin. Bu muhkem mi, müteşabih mi? Muhkem. Nasıl? Git hadisi öğren. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsa öylece diyor ne yap? Namaz kıl. Tek birden selama kadar sana ne yapıyor? Anlatıyor. Zekatı verin diyor. Zekatı verin demek müteşabih mi, muhkem mi? He? Muhkem. Nasıl? Hem ayet kendi kendine açıyor, tevbe da yanlış hatırlamıyorsam. Aynı ayetteki geldiği gibi 8 sınıf insanı hadiste ne yapıyor? Bildiriyor. Bitmiştir. Sen hangisine yaparsan yap. Bugün bir tane şık geçerli değil hüküm. O da nedir? İslam devleti olmadığı için. İslam devleti olsa o şık da geçerlidir. Onun dışında şu an yedi hüküm nedir? Devrededir. ha Demek ki muhkemler hemen nerede? Hazır. Müteşabi ise ancak kalbinde Hastalık olanlar bunlarla ne yapar? Uğraşır diyor. Ve gelen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Ayşe diyor, Kur'an'ın müteşabihleriyle uğraşanlarını gördüğünde ateşten kaçar gibi onlardan kaçın diyor. Neden ey Allah'ın Resulü? Çünkü onların kalbinde hastalık var, sizi de bulaştırır diyor. Demek ki vücuttaki hastalık gibi bir de ruhi hastalıklar var uzak durulması gereken meseleler var. İşte bu da böyle işittik, itaat ettik. Mesela müteşabihlerden Allah Azze ve Celle arşa istiva etti. Nasıllığına, niceliğine, keyfiyetine, hiçbir şeyine bakmadan olduğu gibi ne yapıyorsun? İman ediyorsun. Peki durmuş mu insanlar, inandım diyenler? Bugün Türkiye'de tercüme edilen Kur'an meallerine bakın ne diyorlar? İstila, istila etti. İstila etti. Kuruldu. Hükümran oldu. Hükümran oldu. Yani evlere şenlik bir ne var? Tercüme var. Peki bu Alimran 7'de bu, kısmı, bu kitabın bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabihtir. <gülüyor> Muhkemler Kur'an'ın aslıdır. Müteşabihlere iman etmeniz gerekir. Ancak kalbinde hastalık olanlar bunlara uğraşır. Ayeti yok mu? Peki bu ayeti okuduğu halde bu şekilde birisi daha birçok teviller var. Hareket ediyorsa. E bu nasıl bir imandır? Veyahut Allah Azze ve Celle'nin gökte el, yüz, sevgi, gülmesi birçok sıfatları var. Bir dahaki derste o maddelere gireceğim inşallah ömrümüz varsa. E peki bunların hepsine iman esası yok mu bizde? E bunlar tevil ediyorsa iman bozulur mu? Bozulmaz mı? Bunların çok net bir şekilde ne yapılması anlaşılması gerekir. Ve Kur'an nasıl gelmişse, bize nasıl bildirilmişse teviline, tahrifine gitmeden o şekilde ne yapmamız? İman etmemiz gerekir. Yahudiler gibi Allah muhafaza işittik, isyan ettik diyen değil, işittik itaat ettik. O yüzden geçmişin e, kitap ehline bakın kardeşlerim. Ya inen ayetin okunuşunu tahrif etmişler ya da ayetin manasını ne yapmışlar? Tahrif etmişler. Bizde böyle olmuş mu? Bizde de var. Mesela 7 kıraat üzerine Kur'an okunur. Bizde 3 de şaz kıraat koymuşlardır. 10 kıraat okurlar. Ya senin yedi neyine yetmiyor? Birini okumaktan aciz bir adamsın. 3 tane daha olmadı sokarlar. Veyahut Arapçada olmayan bazı harfler vardır. İn adına bizim yaşamış olduğumuz toplumda telaffuz ederken ne yaparlar? Olmayan kelimelerle telaffuz ederler. Veyahut ayetin telaffuzunda öyle bir dil işte şunu yapacaksın bunu yapacaksın manasını tamamen ne yaparlar değiştirecek şekilde kıraat uslubuna giderler ve bu şekilde öğretirler ve öyle bir e, insanları tek kalıptan çıkarırlar ki doğru kıraatı öğrenen birisini arkasında namaz bile kılmazlar bu yanlış okuyor derler yani ben Hacı Bayram'da emekli böyle kıraat ustaları Tanıdığın bazı insanlar vardı. Namaz vakti geldiğinde onlar gitmez. Namazdan sonra giderlerdi. Niye gidiyorsun? Beraber gidelim hadi kılalım. Ok bu okuyuşa namaz kılınmaz. hanefi mezhebinde böyle bir tikler vardır. Ama kitap ve sünnette hatalı bile okusa okuduğu her hatalı harfe iki kıraat sevap vardır. Kur'an okumaya teşvik vardır. Neyse konumuz o taraflı değil. İman esasları olmazsa hesabıyla Kitap ehli okunuşu ve manayı tahrif etmiş. Bu yüzden hem kendileri hem de gelen neslin kafir olmalarına sebep olmuştur. Bizim toplumda da inandım deyip de tahrifine giden insan okunuşunda ve manada onların düştüğü konuma ne yapar? Düşer. Peki bizde nasıl olmuş? Kur'an'daki sureleri inkar edenler var mı? Var. Niye? Adam ortaya bir şey atmış. Deveye sormuşlar. Düz yolu mu seven? İnişi mi yokuşu mu? Deve ne demiş? Düz yola ne oldu ki demiş. İnişi yokuşu bana sunuyor. Adam ortaya bir şey atıyor. 19 mucizesi diye. Bugün bu deli attı. Yarın başkası başka bir mesele. 19'a uymadı diye kaç tane meseleyi Ne yapıyor? Kendi pis itikadını millete yedirmeye çalıştı. Yiyen oldu mu? Oldu. İnandım deyip de Allah'ın kitabından haberi yoksa her şeye ne yapacak adam? Kulak verecek. Tuttu. Felaklan nasıl? Kur'an'da değil dedi. Niye? Çünkü 19 mucizesine o hesabına, kitabına uymadı. Hatta o zamanlar bir kitap çıkmıştı 19 mucizesine reddiye diye. Alimlerden bir tanesi husisi üşenmemiş. Bunun on dokuz kat ve kat sayılarıyla alakalı yaptığı şeye sırf diye olsun mesela tutmuyor diye on bir rakamıyla bu on dokuzun yaptığı aynı şeyleri yapmış. Hesaplamış, üşenmemiş adam zamanını vermiş. Yani on dokuz değil on de bu iş oluyor. On de bu sefer başka sureler çöpe gidiyor. Yani bir yerde gidiyor. Adam sıf bir yeri gösterip, çünkü adam kitabını okumuyorsan, muhkeminden, müteşavinden haberi yoksa gözünü bir tarafa saptırarak şuradan asıl meseleyi ne yapabiliyor? Rahatlıkla kaydırabiliyor. Mesela şeytanın tuzakları e, isimli kitapta İbni Kayyım Allah kendisinden razı olsun. Şeytanın tuzaklarını anlatırken önce seni diyor ilim meclisinden alıkoyar. İlim ehlinden alıkoyar. Tevhid ehlinden uzaklaştırır. Onu kötü gösterir. Şöyle yapar. Bir sürü sıralamış. Hiçbir şey yapamadı mı? İki Müslüman bir araya mı geldi? Kendinden olan birilerini kavga ettirir. Siz de onları diyor, ayrılmaya gidersiniz yine size sohbeti yaptırmaz diyor. Yani şeytanın tuzakları nedir? Çoktur diyor. İşte bu meselede de öyle bir hale getirmişler ki o edepsiz yükselin hiç Kur'an'ını okudunuz mu? İnek Suresi, Yemek Suresi, Arı Suresi, Karınca Suresi. Sure isimleri bunlara. Ayetleri öyle tevil etmiş ki, yanlış hatırlamıyorsam Tevbe suresinin son ayetlerini de Kur'an'dan kabul etmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Felahlan nasıl da İbni Mesud'dan delil getiriyor. Hadisleri kabul etmiyor. Hadisi kabul edene müşrik diyor, alçak. İbni Mesud'un sözlerini delil diye oraya yazıyor. Ben iyi bir incelemeden geçirdim bu kitabı. Sebebi de biliyorsunuz İbni Mesud Allah kendisinden razı olsun. Felahla nasıl Kur'an'dan bir sure olduğunu bilmiyordu. O bir rukye ayetleri zannediyordu. Şey rukye dua olarak kabul ediyordu. Ee, daha sonra kendisine bu anlatılınca tövbe ediyor. Bilmiyor. Duymamış olabilir. O şekilde ne yapmış, anlamış olabilir. Çünkü Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatında birçok sahabelerden yani daha sonra alim olmuş, isimleri yükselmiş, birçok işler yapmış Birçok meseleyi gündeme getirmiş sahabeler birçoğu çocuktu. Yani çocuk olmaları hasebiyle bazı meseleleri tam ne yapmaya bile kavrayamayabilir. Mesela bunlardan <gülüyor> muta meselesini hatırlıyor musunuz? Müslüm'ün kitabı nikahta gelen ifadede. Abdullah ibn Zübeyir kalkıyor ayağa. Bazıları diyor Mut'a'ya cevaz veriyormuş diyor. Allah diyor birilerinin gözünü kör ettiği gibi kalplerini de kör diyor. Çok ağır bir ifade aslında. İbn Abbas kalkıyor. Bazıları amma da kaba diyor. Biz diyor Allah Resulü'nün zamanında bunu yapıyorduk diyor. Yani Mut'a caizdi diyor. Mut'a'nın haramlığına yapmamış? Kendisine ulaşmamış. Şimdi Mut'a'nın serüvenine baktığımızda üç kere helal kılanıp üç kere haram kılınan ama sonuncu da kıyamete kadar haram kılınan bir meseledir. Mutan. Ama en sonuncu demek ki i̇bn Abbas'a ne yapmamış? Ulaşmamış. Abdullah i̇bn Zübeyir tekrar ayağa kalkır yap veyahut fetbasını ver vallahi seni şu Kabe'de rejim ederim. Ha Bakıyor ki iş ciddi <gülüyor> olay kapanıyor. Ha, demek ki birisi hata etse bile doğruyu söyleyen birisi ne yapıyor? çıkıyor ve o doğruya iman etmek zorundasın. Onun zıttına hareket ne yapamazsın? Yapamazsın. Demek ki iman esasları dedi mi hepsine külünden cüzüne kadar biz kitabı ne yapmak zorundayız? İman etmek zorundayız. Bu imanı bozacak isim sıfatları olsun, helal ve haram meselesi olsun, peygamberlerin ismet sıfatı veya sıfatları olsun, geçmişin kıssaları olsun, hangisi olursa olsun indirilen bir hüküm olsun. Veyahut ben işte nasihe mensu'a inanmıyorum. Allah'a bu unutmadır. Allah'ın sıfatlarına bu nakıstır. Böyle bir şey yok. Allah azze ve celle indirmiş olduğu ayette bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih demişse bitmiştir. Veyahut indirmiş olduğu ayeti kerimede Allah azze ve celle bir ayeti indirir. Veya onu unutturur. Veyahut neskeder hükmünü kaldırır. Veyahut işte bir onun benzerini getirirse Allah'ın bunu yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyor. E böyle olduğu halde nasıl mensup açıkken veyahut İslam'ın ilk iniş zamanlarında birçok hüküm varken daha sonra bu hükümler ne yapmıştır? Kaldırılmıştır. Böyle olduğu halde sen tutup da bunu Allah Azze ve Celle'nin ilmine eksiklik kılarsan veyahut Allah bir şey indirdi mi bu emri değiştirmez deyip de Allah'ın işine karıştırsan bu kitaba imanı ne yapar? Bozar. Mesela Bukhari'de, Müslüm'de gelen ifadede biz diyor daha önce Ömer radıyallahu anh, Tevbe suresi büyüklüğünde diyor bir sureyi ne yapardık? Okurdururduk. Daha sonra bu bize unutturuldu. Bunun e, tilaveti nesk hükmü baki kaldı. Neyin? Onda diyor rejim ayetleri vardı diyor. Hatta diyor Ömer Kur'an'a bir ayet yazdırdı demeyeceklerini bilsem rejim ayetlerini Kur'an'a yazdırırdım diyor. Yani Ömer bir şey soktu demese diyor. Buna rağmen bugün mutezile ve şia rejim meselesine ne derler? Ömer'in uydurması derler. Sırf bu yüzüne binaen. Çünkü Ömer'e düşmanlıkları var radıyallahu anh. Demek ki iman dediğimizde her şeyine birden iman. Mesela yine bir sure var. Hem de koskoca bir sure. Miraç, İsra. Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkma meselesi. İnandım diyen bu ümmetten bir taife ne der? Gece yürüyüşü der. Ve o kadar net, güneş gibi net ayetler olduğu halde miracı ne yaparlar? İnkar ederler. Akılları almadığı için. Halbuki reddetmeye hiçbir mecalleri yok biliyor musunuz? Açın bakın Allah'ın kitabına. Bir tane inkar edecek bir mesele bulamazsınız. Bu meseleyle alakalı. O kadar net ayetler gelmiştir. Ve bunu tahsis eden birçok hadisler gelmiştir. Ama maalesef ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdi. Peki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sıddık vasfı nereden geliyor biliyor musunuz? Kendisine Ebu Bekir radiyallahu anh, Allah Resulü'nün miraca çıktığını bir Müslüman mı gelip haber verdi? Bir kitap ehli Yahudi mi? <gülüyor> Yahudi değil mi? Yalan söyleyen, dinimize inanmayan, tahrif etmeye çalışan, Peygamberimizin canına kasteden her türlü yalan, iftira atan o insanlar bak biz senin arkadaşın deli, mecnun diyorduk, inanmıyordun, yeri bıraktı, göğe çıktığını söylüyor. Haberi veren onlar, ama karşılarında öyle bir iman ehli buluyorlar ki o ne diyorsa doğrudur. Demek ki iman esaslarından birincisi gelen vahyi sorgulamamak. İşittik, itaat ettik. İşte o zaman iman ehlisin. İşte o zaman inanan bir insansın. İşte o zaman cennet yolcususun. Ama sorgulamaya başladığını aynen iblis gibi olmaya başlamışsın. Sen sensin. Ben benim diyor. Allah diyor ki iç canı yeme. Tamam diyor, kabul diyor ama eritiyor, satıyor, parasını yiyor diyor ki ben iç canı ne yapmadım, yemedim diyor. Ve o beni önce yarattın, onu sonra beni ateşte, onu topraktan yarattın, inen hükümleri ne yapıyor? İnkar ediyor. Bu böyle olmaz kardeşler. Demek ki indirilen emir ve nehi mazeret. E, muhkemi neyse en ufağından yani en külünden en yüzüne kadar bizim ne yapmamız ona işittik, itaat ettik dememiz gerekir. Peki günümüzde şöyle bir bilgi kirliliği de var. Bir meal diye bir de tefsir diye kitap satıyorlar değil mi? Gidiyorsunuz bir kitapçıya işte falanın tefsiri diye kitabı alıyorsunuz. Bir de meal diye. Tefsir ve mealin ne manaya geldiğini biliyor musunuz? İmanı bozan esasların en başında bu tefsir adı altında çıkan kitaplardır. Biliyor musunuz? Şimdi Kur'an'ın Arapça olan Kur'an'ın anladığımız dile dökülen kelimelerin dökülmesine ne deniyor? He? Meal. Peki ona yüklenen Murad ilahiye ne deniyor? Tefsir, tefsir. He? Tefsir adı altında. Peki Allah'ın tefsir ettiği veyahut Allah'ın izin verdiği, Resul'ün tefsir ettiği falanın filanın tefsiri diye basılsa bu kimin tefsiri olur? Üstünde kim yazıyorsa onun tefsiri olur. Bugün alıyorsunuz bir tefsir. Felaklan nasıl okuyorsunuz? Yazıyor. Diyor ki her ne kadar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapıldığında bu ayetler, bu sureler inse de ben sihir yapıldığına inanmıyorum diyor şimdi. Bir peygambere sihir yapılması mümkün değildir. Eğer sihir oluyorsa o peygamber değildir. Eğer bu iniyorsa bu vahiy, vahiy değildir. Vahiy korunmamıştır diyor. Neyinden gitti bu? Allah'ın vermiş olduğu aklı tuttu. Vahiyin önüne ne yaptı? Geçirdi. Eşari ve Mu'tezil'e bir tefsir adı altında basılan bir kitap varsa gidin bakın felaklan nasıl tefsirine bu ifadeler daha çok yumuşatılmışları. Bunları orada çok rahatlıkla ne yaparsınız? Görürsünüz. Bukhari ve Müslüm'de aleyhissalatü vesselam'a sihir yapıldığına dair rivayetler var mı? Adam ne diyor şimdi? Peygambere sihir yapılmaz. Otomatikmen sure tehlikeye girdiği gibi buhari Müslüm'ü ne yaptı? inkar etti. Demek ki Bukhari Müslüm'de uydurma zayıflarda var diye hemen otomatikman ne yapıyor? Getiriyor. Bir zamanlar çok meşhur şu Türkiye'de cumasızlığı getiren adı bassın önemli diye iki tane at kullanıyor. Bilmem ne oğlu bilmem ne falan filan. Kur'an'da diyor şu kadar uydurma, şu kadar Mürse, şey Kur'an'da diyorum estağfurullah. Bukhari'de diyor 323 tane uydurma işte şu kadar şu var, bu kadar bu vardı. O zaman da tabii 25 sene önce falan bizim gençlik, biraz hızlı, biraz sakar, aksi olduğumuz zamanla çıktım. Göster şunları tek tek dedim. Ben de bu var. Topladık o 16 ciltlik Atigeni yayınlarını, aldık, götürdük, koyduk hınlı. Konuşma. 323 tane uydurmayı bize çıkar. Adam habire konuşuyor. Alıp da bir kitaptan. Bir tane, aha şu rivayet diye çıkarıp ne yapamıyor? Niye gösteremiyor biliyor musunuz? Okumamış ki. Bilmiyor ki. Aynı çeşme başı avratları gibi, hanımları ayrı tutuyorum. Yani Dedikocu gıybetçileri diyorum. Oturup laf ediyor birisi, birisi de bunu yazıya döküyor, o da geliyor bize döküyor. Ya arkadaş, oradaki Bukhari'deki uydurma diyorsan, neye göre uydurma olduğunu söyle ben bir anlayayım. Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a uymazsa ben bu hadisi ne yapmam? Almam diyor şimdi. E şimdi Kur'an'a gidiyoruz onun tabiriyle. Ayette ne diyor? O size neyi getirmişse alın. Ne anlıyorsun sen şimdi bundan Yakup? Allah kitabında ne diyor? O size neyi getirmişse onu alın. Felah bulasınız. E şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size iki ölüye helal kıldı diyor. Allah da diyor ki ölü eti haram. Vay peygamber helal haram yetkisi ne yapamaz? Koyamaz. Hala balık yemeyen salaklar var biliyor musun? Denizin ölüsü. Besmenesiz avlarlarsa ye yemeyen var. <gülüyor> <gülüyor> Besmelesiz hani o balık çıkıyor çıktığında besmeleyle kesmezse yemeyen dangalaklar var. Hangi tayfa olduğunu biliyor musun? Abi siz benden daha iyi bildiğiniz için söylemeyeceğim. Dangalak dediğim için. Başka? Birçok mesele var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayet-i ne diyor? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı yoktur. Net mi bu? Net. Muhkem mi? Muhkem. Yani bunun kaçacak bir yeri var mı? E peki sen nasıl Resulün sözünü eleştiriyorsun? Evet. Nasıl ben bunu kabul etmem diyorsun? İşte kim demiş? Kur'an'ın subutu kat'i, Kur'an'ın subutunun dalalet ettiği mananın subutu kat'i değildir diyor. Ne dediğini anlıyor musunuz bu alçakları? Bu tezgah söylüyor. Aynı o şeyler gibi, sihirbazlar gibi cümleler, yaldızlı cümleler kurarak Kur'an'ı inkar etmiyorlar. Kur'an'ın subutu kat'i yani Allah kelamıdır diyor. Bunda şek şüphe yok ama bunu anlatan hadisler var ya diyor. Bunların subut-u değil zannidir diyor. Yani şüphelidir. Daha hatta o bulamaçlar bilmem neler falan peygamberin iştahatları diye kitaplar yazmıştır. Allah Resulü iştahat eder mi? Ancak sen edebilirsin o da ilmin varsa. Allah Resulünün ağzından çıkan o nefsinden hevasından Konuşmaz. Anladınız mı kitaplara iman deyince neleri bağlıyor? Nefsinde nevasından konuşmayan bir insan var, bir Resul var aleyhissalatü vesselam ve biz onun ağzından çıkan bir meseleyi, bir sözü inanmıyorum. Kur'an'a arz ederim, mütevatirse alırım. Böyle bir iman anlayışı İslam'da yok kardeşler. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor, rahat koltuğuna oturup kurulup, ben Allah'ın kitabına bakar, neye helal görürsem onu helal, neye haram görürsem onu haram görür, ondan başkasını kabul etmem dediğinizi görmeyeyim diyor. Bunlar basit bir mesele değil kardeşlerim. İman dediğimizde, iman esasları dediğimizde neye iman, neye iman değil bunu bir okumadan, hayatımıza geçirmeden bunlar olmaz. Bunlar basit bir mesele değil, ana maddeleri var. Sen bu Kur'an, bu vahiy tamamlanmış deyip de hala eksikliğine inanıyorsan, sen bu vahiy tamamlanmış, bunda eksik bir şey yok, eksik bir şey bırakılmamış, kemale erdirilmiş dediğin halde tutup da ya bu çağda bu hükümler geçersizdir, Bunlar o zamankiyle geçerliydi. Bugün daha o bir sürü mesele var deyip de sen hükümleri ters düz etmeye kalkıyorsan bu senin imanı ne yapar? Bozar. Kim İslam'dan başka bir din arıyorsa gitsin arasın. Diye. İslam'dan başka bir din var mı? Yok. Hak din ancak nedir? İslam'dır. Onun temel taşları da çizgileri de bu vahide ne yapılmıştır? anlatılmıştır. Sen bunun dışında bir helala, bunun dışında bir harama, bunun dışında bir hüküme, yönetime insanlardan bir şey istemeye gidersen o zaman demek ki sen inanan bir insan yani İslam inancına göre inanan bir insan sıfatını ne yaparsın? Yitirirsin. E. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki muhkemine, müteşabihine ne yapacağız? Düzgün bir şekilde iman esansımız olacak. Tahriften ve tevilden, özellikle bakın, tahriften ve tevilden ne yapacağız? Uzak duracağız. Bugün bizim tahrif edilen ve tevil edilen bir şey var mı böyle diyeceğimiz aklımızda olan? Kur'an'dan ne tahrif edilmiş? He? Ne? Habese Suresi. Nasıl tarif edilmiş? Manası tarif edilmiş. Ne diyor alçak? O ne isyanoğluydu? Babası bile kafir diyor biliyor musun? Mustafa İslamoğlu'na. Ahmet İslamoğlu röportaj yapmışlar. En son bir arkadaş gitmiş. O bilmem ne oğlu, bir ışık mı ne? Bir ışık var ya. O gitmiş röportaj yapmış babasıyla da, o da yayınlamış. Ta bundan önce de babasının ben canlı videosunu izlemiştim. E, o bile kendi öz babası bile bu tür şeylere girdiği için açık, seçik, net bir şekilde bu ifadeyi kullanabiliyor. Şimdi düşünün, kitap inancı olan birisi, peygambere iman, kitap ehline bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olun da Beni sevdiğinizi anlayın diye Allah Azze ve Celle'ye yönlendiriyor mu? Allah sevgisini peygambere itaata yönlendiriyor mu? Bakın inandım diyen bir insan gelen ayeti kerimede o münafık ama geldi de yüz çevirdi ifadesini kullanırsa bir peygambere hükmü ne olur? Çok net değil mi? Peki milletin bunu görmeyeceğini mi zannediyor? Neden bu ifadeyi kullanıyor biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'ın yani bu Kur'an'ın e, hiçbir ayetine Mustafa İslamoğlu inanmıyor. Şia itikadında öyle bir inanç vardır ki bizim Fatıma'ya Cibril o kadar geldi gitti ki onda 17 bin ayet var sizin Kur'an'ınızdan bir ayet onun içinde mevcut değiller Onlar bu Kur'an'a ne yapmazlar? İman etmezler. Sırf seni madem böyle bir Bak ayet böyle diyor. İşte bak bu mana başka bir manaya gelmez diyerek seni inandırmaya çalışıyor. Ve akabinde var mı? Hemen asıl zehrini kusuyor. E demek ki böyle bir ayet varsa demek ki bu sizin kitabınız nedir? Doğru değil. Bu ayet nedir? Yanlış. Bunu hangi sahabenin yanında bulmuş? Kim yazmış? Başlanıyor bu sefer Kur'an'ın toplanmasına kadar. Birçok şüpheyi yanında ne yapıyor? Getiriyor. Bunun dışında bir de e, ahsap suresinin yanlış hatırlamıyorsam 33. ayetini tevil ediyor. Oraya dikkat etmeyen insanlar anlamaz. Düzgün okumayan, çok çok Kur'an okumayan insanlar anlamaz. Bir de e, Nisa 59'u tevil ediyor. Tabii birçok tevilleri var da bunlar çok net hemen bulacağınız şeyler. Mesela Kur'an'dan bahsediyoruz şimdi. Kur'an şeyine giriyoruz. Şimdi e, Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Bu isyan oğulları, bu akidede olanlar burayı nasıl tercüme ediyorlar biliyor musunuz? Mea çalışması. He? Şia itikadında ne var? Masumluk var. Bugün hangisi imamsa, masum imamsa, onun ağzından çıkan hep ayet ve hadistir biliyor musunuz? Ve el kafi diye bir kitapları vardır bizim Bukhari Nezli gibi. Her söyledikleri orada ayet gibi ne yaparlar? Yazarlar. Bu kıyamete kadar bunların vahidir, devam eder. İşte o ayeti kelimenin tercümesinde de ne diyorlar? Hı? O masum olan imama itaat edin. Masumluk sıfatı beşer olarak bir peygambere bile verilmemiştir biliyor musunuz? O bile nedir? Abd. Biz Resul'a iman deyince ne diyoruz? Abdi yani hem kuldu hem de Resul'uydu, masumdu demiyoruz. Eğer masum olmuş olsaydı 13 tane ayete bakın. Allah Azze ve Celle'nin Resul'una böyle emirle, bazı indirmiş oldu. Neredeyse helak olacaktım. Biz seni tutmasaydım. Veya şöyle şöyle şöyle girmeyeceğim defalatına. Masum olan bunlar yapar mı? Vahide masumluk var. Ama kullukta herkes nedir? Allah indinde eşittir. Ama aleyhissalatü vesselam tabii ki vahiye malzeme olacak bir geleceğe sahip olması hasebiyle çocuk yaşta Cibril'in kendisine geldiğini, Göğsünün yardığını, masivanın alındığını, zemzemlen, yıkandığını. Bunlar ayetlerinde nedir? Sabit olan şeylerdir. Ama yine kul olarak Allah Azze ve Celle'ye sorumlu olan bir kuldu. Evet. Demek ki Kur'an'ın vasıfları veya kitaba iman dediğimizde bunların gözün önüne insanın getirmesi gerekir. Yine kardeşlerim Kur'an'ın bir özelliği daha var. Kur'an hak bir kitaptır. Ve e, nereden olursa olsun asla batılı ne yapmaz getirmez. Ne önünden ne arkasında, ne sağından ne solundan bunun uydurma efsane olan hiçbir şey nedir? Yoktur. Bu Allah kelamıdır. Bir gün elime bir kitap geçti. Bakıyorum şimdi mukaddimesin. Bu diyor Allah kelamıdır diyor. Bunun diyor ne sağından, ne solundan, ne arkasından, ne önünden hiçbir batıl yaklaşamaz diyor. Ne anlıyorsunuz şimdi? Mevlana'nın mesnevisinde bu var. Yani bu benden değil. Bu kitap Allah'tan. İçine bir giriyorsun ki vaktimde, ahlakımda müsait değil. Okumanızı tavsiye etmiyorum. Evlere şenlik ifadeler var. Yani bir ailenizden, bir kız çocuğunuzdan, bir gelinizden okuyamayacağınız din adı altında ve Allah'tan geldiğini iddia edilen bir kitapta o kadar belden aşağı pis ifadeler var. Hem de sayfalar da Üstü kapalı da geçmiyor. Çok net böyle. En ince ayrıntısına kadar girilen meseleler var. Bunlar daha önce e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşvikiyle İmam Hatip Liselerinde yardımcı ders kitabı okuma mecburiyeti vardı. Bir gün bakanlardan bir tanesine bu şikayetler ulaşıyor ve bu sayfalar geliyor. Her ciltten bir okuyor, bir karşılaş Arapçasına, Farsçasına nedir bunlar diyor ya bu rezillik? Kaldırın bunu diyor. Elhamdülillah o kalktı. Hala iş portallarda görürseniz o 6 ciltlik yeşil Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı mesnevinin o üzerinde yazar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yardımcı okutulan ders kitabıdır diyor. Bu rahatlıkla ahlakınızı bozabilirsiniz diye. Demek ki kardeşlerim önünden arkasından asla batılı getirmeyen, hakim ve hamit olan Allah tarafından indirilmiş nedir? Bir kitaptır. Bunu yalanlamaya kalkan, Allah'ın ayetini inkar eden, Veyahut ben bir mislini getirdim diyenlere Allah ne diyor Azze ve Celle? Hey Kur'an okuyorsun değil mi? İndiniz cindiniz. İnananız küfredeniz. Hepiniz bir araya gelin. İndirdiğimiz ayet gibi bir ayet ne yapın getirin. Meydan okuma var mı? Demek ki Kur'an'ın avukatlığına hiç kimse ne yapmayacak? Soyunmayacak. Bu işlerle ne yapmayacak? Vay Kur'an'ın şifresiydi bu. Yok şu numarası yok. Oku ya. Amel et. Iman et. Hayatını kurtar. Elin gavuru Kur'an okuyor. Hayat buluyor. Bizim inandın diyen insan sarmalıyor. Karılar tutuyor. işleme yapıyor. Çanta yapıyor. Duvara asıyor. Aman oradan almayın. Erkekler bacağını uzatmıyor. Şöyle yapmıyor. Ya alın da Allah rızası için bir okuyun ya. Sahabelerin yastığı yoktu. Kafalarının altına koyduğu neydi? Ya en iyi diyet de Kur'an'dı. Bugünse Müslümanlar vay abdestli okunur, abdestsiz okunmaz tartışmasına girmişler. Vay kadın şöyle okur, şu halinde olursa okumaz, şöyle olursa okumaz. Vay okursa, hocaysa ne yapar? İşte kadifeyle tutacak. Sayfalarını nasıl açacak? İşte 10 cm bakır çubuk olacak. Ayetleri nasıl okuyacak? İşte heceleyecek okuyor. 50 tane hüküm koyuyor. Ya bırakın da insanlar bir Kur'an'la bir haşır neşir olsun mu? Hristiyanları görüyor musunuz? Tabi filmlerde çok film seyrediyorsunuz ya. Ne yapıyorlar? Devamlı İncil okuyorlar görüyor musunuz? Devamlı İncil okuyorlar. Niye? Dinlene sadık çıksınlar ya her gün bir Kur'an okuyun bakın ahlakınız, yaşantınız konuşmanız düşünce yapınız nasıl değişiyor? Okuyun ya. İnandım diyen insanların Kur'anla haşir neşir olsa vallahi iman an, anlayışları şeyleri değişir. Arkadaşlık anlayışları da değişir. Pamuk ipliğine bağlamazlar bir şey. Bu kadar kopuk yaşantı içine ne yapmazlar? Girmezler. Bu kadar Müslüman çile ızdırap içindeyken vurdum duymazdık ne yapmazlar? Yapmazlar. Oyuna, eğlenceye, şuna buna zaman ayırmazlar. Nereye gidiyoruz? Cehenneme mi gidiyoruz? Dünyada mı yanacağız? Ahirette mi yanacağız? Hesabına bakarlar. Bakın sahabe geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü sen diyorsun Leş yiyen hayvanların eti size haram. İyi de deveyi de tavuğu da bize helal kıldın. Ama bunlar da leş yiyor. E siz de bunları hapsedin. Taze yemişler gidin. Ondan sonra kesin yiyin diyor. Müslüman da temizlemek istiyorsanız vahiyye göndereceksiniz. Vahiyye okuyacaksınız. Pis fikirlerden arınacaksınız. Pis düşüncelerden arınacaksınız. Bunun tek ilacı Allah'ın kitabıdır eğer şüphe duyuyorsan, duymadığın halde birisi senin kafana atıyorsa, demek ki senin vahiyden haberin yok. Aha Ramazan geliyor. Kaç gün kaldı biliyor musunuz? Bizim Ramazan değil, Ramazan ayı geliyor. Allah bağlam, evet. Ne ayı derler? Kur'an ayı derler. Herkes bir hatim inme yarışına girer. Mukabele Başlangıcı Mehter Marşı'yla da sonu İzmir Marşı'yla biter. O da aynı bir olay. Bakın, tilavet secdeleri var mı? Allah aşkına hepiniz kendinize bir sorun. Nasıl yapılır? Hangi ayetlerde secde var? Hangi birinizin bilgisi var? Bir gözden geçirin şu iman esaslarınızı. Nasıl okunur? Tilavet secdesi abdestli abdestsiz yapılır mı yapılmaz mı? Toplu yapılır mı yapılmaz mı? Cemaatten. Televizyonda mukabele var. Ben takip etsem acaba olur mu? İşte ben kıraat bilmiyorum. Elimi böyle böyle ihlas okuyarak böyle komple yapsam hatim iner miyim? Ya neler neler olmuş. Neler hale gelmişiz. Şu kitap inancımızı bir gözden geçirelim. Bir de sıf Ramazan'a has e, hatimin olmadığını ne yapalım? Anlayalım. Bir de şu bir hatim duaları var. Yedi cettine göndermeler. Oralara buralara göndereceğiniz, önce okuyun. Kendi ruhunuzu bir yere göndermeye çalışın yeter. Düşünün bir tane Müslüman cennete girerse ne olur? Hı? Kaç tane Müslümana şefaat hakkı da duar değil mi? Önce kendinizi bir kurtarın. Sonra ebenize, dedenize, yedi ceddinize okuduğunuzu eğer okuyorsanız tabii gönderirsiniz. Evet. Demek ki Kur'an Allah'tan gelen bir kitaptır, tesirli bir kitaptır, asla beşer sözü değildir ve bundan şüphe eden, inanan, küfreden. İnniniz, cinniniz. Hepiniz bir araya gelin, bunun mistini getirin. Böyle bir ayet var mı? Kaç tane? Bir tane mi çok mu? Bir tane mi çok mu? He? Birden fazla değil mi? Okuyanlar konuşuyor ya düşünüyor. Okumayanlar da bir şey yok. Okumayanlar şöyle bir düşünsünler. Kitaba iman ettim derken neyine iman ediyorlar ben merak ediyorum. Bazıları soruyor şimdi. Ben de düşünüyorum bir cevap vereyim. Hocam hangi meal okuyayım? Diyor. La ohu, Oku da hangisini okursan bir oku. Önce bir oku ya. Bir oku. Okumaya başlıyor şimdi. Ben bir denk geliyorum. Aradan zaman geçiyor. Soruyorum. Hangi ayetti, dikkatini çekti? Nerede takıldım kaldım? Muhakkak okurken insanın bir takılması gereken veya hayret edeceği birçok mucizevi meseleler var. Çok mucizevi meseleler var. Bizimkinde bir şey yok. Ses geliyor mu? E tabi vuruyorum da geliyor aç. Bizim Müslüman'dan böyle bir ses de yok. Hiç e, yok yani. Dığırtı bile yok. Demek ki okumuyor ki. Yok. Ama dinlerken oh cennet ayetleri geliyor. Okuyan güzel okuyor. Bizimkilerden şapır şapır yaşlar geliyor. Lan niye ağlıyon? Yani cennetlik ayet okunuyor. Gül, sevin. Anlamamış ki manasını. Okumamış. Yanık yanık okuyor ya. Hadis-i şerifte öyle diyor. Allah Resulü ve vesselam Öyle bir zaman gelecek ki diyor, Kur'an'dan insanlar etkilenmeyecek, namelerinden etkilenecek diyor. Yani manasına değil, okuyanın okuduğu şeyden etkilenecekler diyor. Allah bizleri affetsin, hayırdan ayırmasın. Ee, belki anlattığımız şeyler üzücü, belki acıtıcı, belki incitici ama Allah için kendimizi bir toplayalım. Sammi değilsek, ihlaslı değilsek, gevşeksek, dinimizde böyle e, ciddi değilsek, her şeye değer verip Allah'ın dinine, cennetine, helalına, haramına, muhkemine, müteşabiine değer vermiyorsak bu bizim iman anlayışımızdaki kopukluktan veyahut tam imanı özümsemediğimizden kaynaklanan meselelerdir. Mesela Han Hoca bir zaman bir ders yapmıştı. Halavetül iman. imanın lezzeti diye. Bir hadis-i şerifi işlemişti. Şu üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Hisseder. Bir lezzet varmış değil mi? Vahide bir lezzet var. Ee, o lezzeti istersen alırsın. İstemezsen Dünyanın lezzeti çok güzel. Yeşil, tatlı, kadını, kızı, suyu, parası, mevkisi değil mi Osman? Çok güzel. Bir bakıyor adam, nasıl geçmiş ömür diyor. Öbürüne bir bakıyorsun, köprü yaptırmış, eser yazmış, insan yetiştirmiş. Birine bakın, yaşlandı mı, ne evi çilehane mi diyorlar. Bunlar huzur evi diyor da, oralara yatırıyorlar, ölmeden adam. Ölüp gidiyor. Veyahut adam babam demeye utanıyor. Ölse de bir kurtulsak diyor. Kimi insan da yaşasın diye ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Daha hala öldüğü üzerinden bin sene geçse de ismini andığımız, dua ettiğimiz insanlar var mı? Bak bunlar iman esaslarını yerine getirmişler. Getirmeyenin hiçbir şey kalmaz. Allah hepimizden razı olsun. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden ilah ilahe illa ente estağfuruke ve etubi lehim rabbil alem.